Böyle bir itikat İslam'ın itikadı mı ki? İyyâken a'budu ve iyyâken dedik biz. Resul bunu söyledi. Resul namaz kırarken önümüzde, ümmetin önünde onu söylüyordu. İyyâken a'budu ve iyyâken Kur'an'da Resul bunları tebliğ oldu. De onlara. İnni ilâ emlik ille nefsî ve Ben kendim için hiçbir zarar ve yarar malik değilim diyor. Kim bunu söylüyor? Resul aleyhissalatü vesselam. Allah halk etmedikçe ben size bir zarar, Sağlayamam bir hiç kimseye. Allah halk etmedikçe ben kimseye bir yarar sağlayamam. Onun için dedi ki, لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَةِ لَاستَكْفَرْتُمْ مِنَ الْخَيْرِ Ben gayb ilmini bilseydim, daha çok size hayır talep etmek isterdim. Daha çok hayır içinde olmanızı talep edebilirdim. Ama ben gayb bilmiyorum ki. Gayb ilmini bilmiyorum. Kul اِنِّي la أَعْلَمُ الْغَيْبَةِ ben gaybı bilmem ve ben melek de değilim de onlara diyor. Peygamberimize söylüyor Allahu Teala. Böyle söyle insanlara diyor. Ama biz peygamberin ruhundan melekleri yaratıyoruz, peygamberin ruhundan cibrili yaratıyoruz, peygamberin göz gözyaşından üzümü yaratıyoruz, peygamberin bilmiyorum neresinden gülü yaratıyoruz, peygamberin ruhunu dağlara taşlara her tarafa sindiriyoruz, her tarafta onun ruhu var Allah'ın ruhu gibi. Böyle şey mi? Bu itikat İslam'ın işte Hristiyanların Allah'tan gayrısına ibadetiyle Müslümanların Allah'tan gayrısına ibadeti. Aynı şey. Arada fazla bir fark yok. Wallahu <gülüyor> <gülüyor> huve's-semi'ul-alim Siz Allah'tan gayrısına ibadet ediyorsunuz. İbadet hangi şeylerle yapılır? Alim kelimesi ile amile kelimesi iştikâh-ı ekberdir Arapçada, iştikâh, türeme. İlim kelimesi ile amel kelimesi aynı şeydir, yani ilim kelimesinin harfleri tamamen amel kelimesinde de mevcuttur. İş yapılan iki şey olduğu için insanı hayatında ibadet iki kısma ayrılır. Gerçi kısımları çoğaltabilirsiniz. Yani kalbi ibadetler, dille bedenle yapılan ibadetler diye söyleyebiliriz. <gülüyor> Bu bakımdan Allah azze ve celle orada iki sıfatını hatırlatıyor bize. Essemiu El Alimu. Yani sizin söylediğiniz sözleri Allah işitir. Hangi sözlerinizi Allah'tan gayrısına veya Allah'a ibadet ediyorsanız tabii. Hem onu hem de diğerini işitir. Sözlerinizde ne varsa Allah onu işitir. Hak mı değil mi? Allah biliyor bunu. Ve hakkı zaten göndermiş. Yanlış yaptığınız şeyi Allah doğru duyar diye insanları kandırmayın. Siz burada yanlış söyleyeceksiniz onun Allah tarafından doğru algılaracağını. E bu da Allah'ı kandırmaya kalkışmaktır. Niye? Münafıklar gelip diyorlardık Bakara suresinin başında ve izelle kullu zine amenu kalu amennâ. İman edenlere karşılaştıkları zaman onlara derlerdi ki biz de iman ettik. Ve izelhu ila şeyabinim kalu inna ma'akum innemâ nahnu musta biz sizinle beraberiz. Bakmayın biz onlarla alay ediyoruz. Onlarla dalga geçiyoruz. Allah bunların bu sözlerini bilmiyor muydur? Müslümanlara diyorlardı ki iman ettik. Müslümanlar da zannediyorlardı ki bunların iman ettik sözü Allah katında da iman ettik şeklinde duyulur. Halbuki değil. Onların gerçek söylediklerini Allah bilir. Sonra el-alim amellerinizi bilir. Görür. Amellerinizin farkındadır. Amellerinizin hepsini haberdaridir. Öyleyse Allah'tan gayrısına Allah'ı bırakıp da sizi hiçbir yarar ve kar sağlamayan, zarar sağlamayanlara ibadet ediniz. Dolayısıyla insana zararı olmayacak ve karı da dokunmayacak olan herhangi birisinden bir şey istersen Allah'tan gayrı kafir olursunuz. Dikkat edin. İnsana hiç karı ve hiçbir zararı dokunamayacak durumda olan bir ölüden bir yardım talep ettiğiniz zaman Allah'ın dinine Allah korusun şirk sokmuş olursunuz ve müşrik olmuş olursunuz. Ama dünyalık bir meseledir. Madem dünyalık meselede birbirimize yardım etmeyi Allah Kur'an-ı Kerim'de talep etmiştir ve her insan birbirine yardım eder. Bu ibadetle alakası olmayan, bu doğrudan doğru uluiyete şirk katmayan, rububiyete şirk katmayan bir amel olduğu için olmadığı için daha doğrusu yani katmadığı için insanların birbirine yardım talep etmesi şirk değildir. Ama sana yardım etmesi bütün kuvvet ve imkanları elinden elin alındıktan sonra bir insandan bunu talep edersen o zaman Allah'tan talep etmiş gibi onu Allah yerine koymuş gibi olursunuz. Kul <gülüyor> ya helel kitabi la tahlufi dinikulat ya kul ya kitabi la dinikum gayr-ı ve la tetbi' ehwa'i kavmin fe dallu min qablı ve dallu kesiran ve dallu an sawa'i's sabil. Bakın aslında bu nasihatlar Hristiyanlara ilk hitap tarzı Hristiyanlara fakat siz biz okuduğumuz zaman ibret almayacak mıyız? Nasılsa o bu Hristiyanlar hakkında. Onlar öyleymiş. Biz hiç öyle olur muyuz? Biz hiç öyle yanlış fiiller işler miyiz? Biz hiç Allah'ın dininin yolundan dürüst yolundan doğru sırat-ı sapar mıyız? Namaz kılıyoruz, oruçta tutuyoruz, hatçada gidiyoruz ve zekatla veriyoruz işte. Falan da yapıyoruz, falan da yapıyoruz. Falan şeyler yapıyoruz diye. Kendi kendimizi böyle Allah korusun, gaflet ve dalalet içerisinde teselli edersek doğru yolu ve hidayeti bulamayız. Ey kitap ehli de! Dininizde haktan başka olan şeyi söyleyip o dininize onu katmayınız. Yani İsa Aleyhisselamı getirdiği aslında hak dindi. Niye o dine başka şeyleri tatıp, katıp o dini bozuyorsunuz? Huluv, haddi aşmak, haddi tecavüz etmek, hak olan şeyi bırakıp batılla amel etmek ve batıla iman ettik. Sakın ha sakın, sizden önce Yahudileri kast ediyor allah Teala, Yahudilerin yoluna, onların yoluna sapıp dalalete düşenlerin yoluna uyup da onların heva ve hevesleri kötü arzularının peşine gitmeyiniz. Ona uymayınız. Ve o insanlar sizden önce çok kimseleri de saptırdılar. Demek ki Yahudi, Yahudiler kendilerine gelen dini tarif ettikleri gibi kendilerine dinleri hak din diye o günün dini olan İslam'ı o günün hak dini olan o İslam'ı öğrenmeye gelenleri de saptırıyorlar. Bunlar İslam olmaya geliyor, Yahudi oğulları onları saptırıyor. Onlar İslam olmaya geliyor, Yahudi oğulları sapıyor, onları da saptırıyor. Bugün Müslümanlar da böyle. İnsanları Allah'ın dinine davet ediyorlar. İnsanlar içkiden, kumardan, meyhaneden geliyor, şirtten, komünizmden, sosyalizmden İslam'a geliyor. Tarikatçı bir şey anlatıyor, öbürü bir şey anlatıyor, diğeri bir şey anlatıyor, diğeri bir şey anlatıyor... Adam hangi şeyin din olduğunu anlayamıyor. Yıllarca seyahat ediyor bu cemaatler, bu gruplar arasında dozuyor, geziyor, başı dönüyor, hakkı bulamıyor. Herkes hak üzeri izliyor ya. Var mı batıl üzeri olan bir tane cemaattir ki Bir tane erkek bir cemaat çıksın desin ki bizim yaptıklarımız batıldır. Biz de demiyoruz ha dikkat edin. Ama itiraf edelim, hatalarımız, kusurlarımız var. Onu söylemek zorundayız. Herkes doğru. Sımsıkı sarılmışlar. Asla bırakmıyorlar prensiplerini ve kurallarını. Sanki hepsi hak, hepsi vahiyle gelmiş, hepsi sünnette sahih şekilde ispat edilmiş, hepsi sanki müctehitler, imamlar tarafından içtihad edilmiş, sahih celî bir kıyasla ve icma ile kabul edilmiş gibi kimse kimse hadi demiyor. Oral oral haydi sen de demiyor adam. Yani var sende de bir hak var olabilir dediğinde doğru olabilir. Hayır. Hiç oral olmuyorsun. Bu ne demek? Bunu adı budur. Sana gözünü kapıyor. Hak da olsan. Sana kulağını kapıyor. Hak da söylesin. Ne olacak bunun sonu? Şu andaki durumun, durumu bakın, şu andaki manzara bunun cevabı işte. Şu andaki içinde bulunduğumuz ortam, bu sorunun cevabı. Lu'ine lezine kafarun min beni israile ale lisane davude ve ise abni maryem zâlike bime asav ve kânu İsrail olurlarından kafir olanlar hem Davud'un hem İsa, Meryem olur İsa'nın diliyle mesajıyla lanetlenmişlerdir. Ver kebime ve veken yiğtedun. Bu da onların hep isyan edip, yattıda edip, düşmanlık edip, hatbeden aşktıklarından. Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ben size i'tidanın bir örneğini verim sünnet-i seniyeden. Birisi dua ediyormuş, Ya Rabbi demiş, Allahümme inni as'aluke el kasral fi yemin yemînil cemne. <gülüyor> ya Rabbi ben sana cennetin falan köşesinde şöyle bir saray köşk vermeni istiyorum bana, <gülüyor> senden istiyorum. <gülüyor> Peygamberimiz demiş ki ne diyorsun, ne soruyorsun demiş sen. Allah'ım cenneti dile, Firdevs'i dile yeter sana. Onun için diyor, seyekunu akvamun min ummeti ev min ummeti ya'tedune fi dua Duada Allah'a düşmanlık edecekler. Haddi aşacaklar. Nasıl olurmuş bu? Dua ederken bile dikkat edin. Haddi aşacak, düşmanlık edecek. Bu nasıl olurmuş? Allah'a dua ettin de vermedi dermiş. Dua ettim o gelmedi. Bu yani Allah'ın elinde olan bir şey varken kudretinde onu ondan o kudretten istemeyip başka bir insandan duayla istemek işte düşmanlık bu Allah'a düşmanlık duada haddi tecavüz. Ve <gülüyor> kânu işte onlar hani gündüz ne emri malimin maruf ve ne yani niker yaparlardı. Gece de girip içki içerlerdi, kumar oynarlardı, sahtekârlık yaparlardı. Gündüz faiz yemeyin derlerdi, akşam kendileri faiz ticaret alışverişini yaparlardı. İşte zerre ve kendi yaptıklarının isyan ve ihtida baş kaldırma Allah'a ve Allah'ın hadlerini çiğneme. Kanu la yetna am munkarin kanu Onlar işledikleri münkerlerden birbirlerini alık koymazlardı. Levise makinu yameloun, yapalun işledikleri şeyin ne kadar kötüydi. Kötülükleri göre göre hiç kimse elini atmıyor. Kötülükleri göre göre kimse ağzıyla bir şey demiyor. Otobüste kadınlar kızlar eskiden çıplaklığa arıştırdılar. şimdi otobüste abidesiniz. Adam evinde kendisine özel odasında yaptığı fiiller neresi yapıyor kadınlar kızlar. Bir gün iki tanesini otobüsten dışarı fırlattım. defa başıma geldi Ankara'da. Bundan birkaç sene önce oldu. Ama yani diyeceksiniz ki bunlar bir haftaya niye buna tepki gösteririz? Çıplak gezenlere tepki gösteremiyorsunuz. Ya, o yüce olması yanımda yani. Elimi uzattığım zaman halledeceğim bir şey. Ama öbürüne gücümüz yeter ama yetmiyor. Yeter, yetmiyor. Niye? Yetmez tabii böyle bölük parça olursanız yetmez. Bizim sakalımızı abidesiniz. Dünyanın en nefret edecek şeyi görmüş gibi görünce sakalımıza bakıyorlar da, adamlar tepki gösteren arasında biz bir şey tepki gösteremiyoruz. En azından Müslümanların kadınları, yani başını örtüyor, ayakları açık. Vallahi bu kadın, onun müşrik olmasından korkarım mı? Yani olmasından korkarım. Başı kapalı, ayakları çıplak kadının kafir olmasından korkuyorum. Tera كَفِيرًا minhum يَتَوَلَّوْنَا الَّذِينَ لَبِسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْخُسُهُمْ عليهم, اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِالْعَذَابِهُمْ خَالِدُونَ Sen onların çoğunu ey Muhammed, Hristiyanların kafirlere meyil görürsün. Daha önceki kafirleşmiş Yahudilerin yoluna gittiklerini görürsün. Kimileri bunlar münafıklar hakkında yindiriyorlar bu ayet Levisi man kıddemetle manpusum. Onların nefislerin onlara böyle ziynetlerip süslendirip önlerine koydukları ameller ne kadar kötü amellerdir ki Allah onlara gazap etti, sokt etti, rahmetini onlardan kaldırdı. Ve bil azabihum halidun. Ahirette azapta halidun. Ölümsüz kalacaklardır. Yaşar Nuri azaba gireceği için korkuyor galiba. O ebedi azapta yanmayayım diye diyor ki, وَهُمْ فِيَا خَالِدُونَ O da ebedi kalmak değildir. Sana ne? Niye kendini korktuyorsun kork ki cehennemde? Sen korkmaman lazım. Cehenneme gideceklerdi de sana ne? Çağırırsın. gerilesi gelirler, İslam'a gelmezlerse gelmezler. Mahzun olmaya gerek yok. İlla cennete sokmak için gayret etmeye de gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de öyle diye miyim mi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? وَلَا تَذْلَدْ وَلَا تَذَّبْ فَلَا تَذَّبْ نَفْسَكَ عَلَيْمْ hasret, Nefsini onlar için helak etme. İman etmiyorlar diye. Ne diye hasretle kasıp, kavrulup, tutuşup yanıyorsun? Üzülüyorsun hasret. Bir şeyi elde edememenin üzüntüsü. Elde olanın çıkma üzüntüsüdür. Üzülmeyiniz. İman etmeye etmez. E Rabbimiz kafirleri cehenneme koyacak. Meminler cennette nimetleriyle nimetlerini tutuşu koyacak. E şimdi biz Birisine seviniyoruz, öbürsüne üzülür müyüz? Niye üzülelim? Kafirler cehenneme girecek. Rabbimiz böyle irade buyurmuş. Biz niye üzülelim? Kimin adına? Allah üzülün mü diyoruz cehenneme girecek olan kafirler için? Yalvarın yakarım bana onları bir affedeyim diyor mu? Hayır. Mekke'li müşrikler. Nefis. Nefis. <gülüyor> Melekçilikler diyorlar ki Allah'ın melekleri, Allah'ın kızları da işte bizim ilahlarımız, putlarımız bizi Allah'a yaklaştıracaklar. Onlar için onlara ibadet ediyoruz. fi <gülüyor> la gökte, gökte, yerde ne kadar melek vardır. Şefaatı kimseye fayda vermez. Yani kafirler ondan şefaat talep edebilir mi? Onlar şefaat onlara fayda vermez. Evet. Galiba bayağı uzattım dersi. Şurada iki ayet var onları inşallah kısa geçeceğiz. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّب۪يِ Eğer o Hristiyanlar ehl iktat, eğer peygambere iman etmiş olsalardı ve kendilerine indirilen Kur'an'a da iman etselerdi, مَتَّقَدُّهُمْ اَوْلِيَاءَ Yahudileri, Onların kafir, tahut haham ve kahinlerini, evliya ve dost, yönetici veya muhabbet besledikleri, yardım edecekleri, yardım alacakları kimseler edilmezlerdi. وَلَكِمْ لَكَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِخُونَ Fakat ne yazık ki onların çoğu fâsikûn, yani kafirlerdir. Hristiyanların ve Yahudilerin çoğu kafirlerdir. Niye çoğu demiştir? Çünkü bir kısım Müslüman oluyor da onun için. لَتَجِدَنَّا شَدَّ nasi, اَيْ رَسُولُ Sen inan görürsün ve göreceksin aşdın nas iadavellezîne âmenûl yehûdâ iman eden müminlere müslümanlara göreceksin ki ey peygamber yüzündeki en düşman insanlar yahudilerdir ümmeti Muhammed'e bugün düşmanlığın en büyüğünü yahudiler yapmıyor mu Kur'an'a ve sünnet-i seniyeye en büyük düşmanlığı yahudiler yapmıyor mu Yahudiler yapıyor İslam aleminde Kur'an'a, sünnete karşı üretilen tüm ideolojiler ve tüm düşüncelerin arkasında Yahudi ve Yahudi benzeri insanlar vardır. İlâ <gülüyor> istisna <gülüyor> <gülüyor> Yoksa Kur'an yalanlamamız, yalanlamamız gerekir. Asla ve katiyetle لَتَجِدَنْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ <gülüyor> Allah'ın ebedi hitabı ve lentserba ancak Yahud ve Nasara hatta tekteba milletuhem. Ne Yahudiler ve ne Nasraniler. Ey Muhammed, sen onların dinine girmediğin sürece seni sevmeyecekler ve senden memnun olmayacaklardır. Razı olmayacaklar ancak dinlerine girince. Şimdi neden Avrupa dayatıyor Türkiye'ye dinlerine girinceye kadar? Laiklik de hayır diyorlar. Olur mu öyle şey Hristiyanlar? Için? Ne laikliği. Bu bitti. Siz o seansı tamamladınız. Gelin kafir olma seansı başlasın. Müşrik olma seansı önce uygulandı Türkiye'de. Sonra Hristiyan olma seansı uygulanacak. Ve şu anda Hristiyanlaştırma kategorisi dört nalla devam ediyor. Hızla işliyor. Evet. Türkiye'de yüz binlerce genç Hristiyan oldu Yüz binler. Bir tane değil. Yüz binler. Önce laik sonra Hristiyan önce müşrik sonra kafir istian. Yani. Daha sonra kimler geliyor? Vellezina <gülüyor> asraku. Müşrik olunlar. İşte laikler, demokratlar. Bunlar Yahudilerden sonra İslam'ın en büyük düşmanları. Fazla açıklamaya gerek yok. <gülüyor> Ve göreceksin Muhammed müminlere iman edenlere de en yakın olan kimseler, biz Nasrani'yiz diyenler olacak. Yani aslında Hristiyanların bize en yakın topluluk olması gerekir. Hakikatinde Rasulullah'ın döneminde Yahudilerin yaptığı kadar bir düşmanlığı, Hristiyanlar Rasulullah'a yapmadılar. O gün için bu apaçık ortadadır. Yapmadılar o kadar. Geldiler barış yaptılar. Ne peygamberimizi harbetlerine, darbetlerine kıtallettiler, bir şey yapmadılar. Her aklius hariç yani. Ama o ilk çevredeki dönemde kimse o düşmanlığı yapmadı. O zaman da, bugün de en şiddetli düşmanlığı yapanlar kim olmuş? Ya. Yahudiler olmuş. Belki Haçlı seferlerinin arkasındaki en şiddetli aziz de yine Yahudilerdendir. Avrupa Birliği'ni kurduran Yahudi bir papadır. Papa Yahudi. Ama Hristiyan gibi görünüyor. Evet, o kurdurdu. Yahudileri tekrar kurtarmak için. <gülüyor> o ne sebeple öyleymiş? Hristiyanlar Resulullah'a nasıl bir yakınlık göstereceklermiş? Yahudilerden daha çok Hristiyanlar Müslüman olduğu ve İslam'a girdikleri için gerçek öyledir. Vakıada bugün böyle. Onlar diye size yakın bulacaksınız. Niye? Çünkü iman edenler artacak, iman edenler çoğalacak. Onlardan vicdan ehli, efendim e, takva ehli, papazlar, hainler, hahamlar, kahinler olacak. Tamam mı? Ruhlanlar olacak. Onlar sonra İslam'a girecekler ve Müslümanlara en yakın olanları onları olarak bulacaksınız. Ki sahabelerden çok biliyorsunuz. minhum بِأَنَّ ve قِسِّسِينَ وَرُهْدَانًا وَاَنَّهُمْ la يَسْتَقْبِرُونَ Bu ki bu da onlardan kısis Bizim psikopos dediğimiz. Ve ruhbanlar vardır ve onlar istikbarda bulunmazlar. Yani peygamberin getirdiği mesajı, rasulun getirdiği dini inkar edip, onun nübüvvetini peygamberliği inkar edip büyük bir وَاِذَا سَمِعُ مَا اُنْزِلَ ile الْرَسُولِ تَرَا Sen onları, rasulü gördükleri zaman rasule indirileni Duydukları zaman gözlerinden yaşlar attığını görürsün. Hristiyan sahabiler vardı, Müslüman oldular. Yani daha önce Hristiyan'dı, Müslüman oldular. Ayetler ince ağlarlardı. Onun için İmam Kurt'u biliyor ki, bu e, salihlerin ve nebilerin ahlakıdır. Onlar Allah'ın ayetleri geldiği zaman, hikmetlerini duydukları zaman, hoplamazlar, zıplamazlar, hırgür ses çıkarmazlar. Sadece gözlerinden yaş akar. Çünkü bu müminlerin sıfatıdır. Bu müminlerin ahlakıdır. Bundan dolayı Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de müminleri bu şekilde ne yapmıştır? Övmüştür ve onların ahlaklarının üstün olduğunu Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların derilerinin titrediğini, kalplerinin titrediğini biz Enfal suresinin 2. ayetinde eğer açar bakarsak çok rahatlıkla bunu görebiliriz. Bu bakımdan bu diyor ee nedir? salih insanların amelidir. Salih olmayanlar hoplar, zıplar, fiş sotalar birbirine efendim. <gülüyor> <gülüyor> Sihirbaz gibi, kahinler gibi ameller yaparlar. Bunlar salihlerin ameli değildir. Kur'an'da Allah'a iman eden takva sahibi insanların ibadetleri, ağlamaları, değil mi? Korkmaları tanımlanmıştır. Salih insanlar Kur'an ahlak üzere olur. Öbürleri gafil, bilmiyorlar, aldatılıyorlar. Allah onları da hidayet verir inşallah. Tefidu, min min hak gözlerinin hakkı bilmelerinden ötürü yaşla dolup taşıp akttığını görürsün. Yaşla dolar gözleri. Bağırıp çağırıp kafalarını yerlere duvarlara vurmazlar. Ve derler ki. يَكُولُونَ Rabbena, آمَنَّا Ey Rabbimiz iman edin. فَاكْتُبْنَا Yaz bizi. Kiminle? Ma şahidin? Şahitler kimdir? Sahabe. Evet. Şahitler kimdir? Peygamberler. فَاكْتُبْنَا مَعَ şahidin. Senin Allah'ım Rabbimiz dininin şahitleriyle beraber mümin olan kelime-i getirip onun sahibi olanlarla da beraber bizi yaz. Böyle dua et mi da şeyhimin yüzü suyu hürmetine, ayak suyu hürmetine, falanın suyu hürmetine, falanın yüzü suyu hürmetine. Ya böyle desene kitap sana ne öğretiyor Allah'tan gelen kitap ne diyor? Yok diyor şeyhimin dediğini yaparım. Onu da söylerim, onu da söyleyeyim. Allah'ın dediği şekilde de dua ederim bana falan kişinin öğrettiği şekilde de dua ederim. Yani Rabbinden de vazgeçmiyor, öbüründen de vazgeçmiyor. فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ Kur'an-ı Kerim'de iki üç yerde aynı şey geçiyor. Birisini iki defa böyle Hazreti İsa'nın ümmeti havarileri diyor, birisi İbrahim Aleyhisselam zamanındaki bir vakıada söyleniyor. Ve mealen adederler ki bize ne oluyor ki? Lâ ne umini Allah'a iman etmeyelim ve meca enemin el hakki bize haktan gelmiş olana da iman etmeyelim. Gelen İslam'a Allah'ın dinine ve Allah'a bize ne oluyor ki iman etmeyelim? Wa nat maa n yudqilna rabuna ma al qomu sallihin. Tamahkarlık ediyoruz Türkçe ifadeyle. Yani şiddetle ta talih istiyoruz. Hırsla arzuluyoruz. Neyi? Rabbimizin bizi salih olan kavimlerle, tamam mı? Cennete onlarla beraber koymasını istiyoruz Rabbimizden. Bunun için Müslüman olmuşlar, bunun için gözleri yaşla dolarmış. فَاَتَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُونَ Bu dediklerinden dolayı, Allah onlara sevap verdi, güzel mükafat verdi. فَأَثَابَهُمْ لَهُ بِمَا قَالُوا Bizim dediğimiz değil ama o kal, o kıyıl var ya ihlasla, imanla değil mi? tevekkülle söylenen bir söz. O söyledikleri sözden dolayı ne demişler? Bizi şahitlerle beraber yaz ama gözlerinden yaş akıyormuş. Değil mi? Derlermiş ki bize ne oluyor ki Allah'a ve Allah'tan gelen hakka iman etmeyelim? Biz Müslümanlar böyle demesi lazım. Bize ne oluyor ki ya başkalarının dediği gibi yaşayalım, yiyelim, içelim, giyinelim, gezelim, siyaset yapalım? Rabbimize iman ederiz, Rabbimizden gelen amel ederiz. Evet bu İslam işte. İsa Aleyhisselam'ın müminlerde İslam'dı, Musa Aleyhisselam'a iman eden mümin ümmet de Müslüman'dı. Biz de Müslümanız. Hepimizin dini bir ve aynı şeyi söylememiz lazım. Niye biz farklı şeyler söylüyoruz bugün acaba? Ne yaptı? Onlara bu söyledikleri güzel sözün karşılığı olarak, cennetin tecrî min tahtihel enhârû hâlidîne fîhâ. İçlerinden ırmaklar, nehirler akan ve içinde ölümsüz kalacakları cennetlere onları kuruyor abi diyor ki onlar ibaresi bu cennetsinin okunması. Tabi tabi. Diyor ya "Qalû" dedi, dedi "Bima orada nedir aslında Vakf vardır. Burada koymamış. "Cennâtin tecrî" o cennâtin "tin" okunmasının sebebi manin başındaki "b"den dolayıdır. Hım. "Bima qâlû cennâtin tecrî" min altından diyor ama bu arapca'daki alt anlamı içlerinden yani çünkü cennetlerin yüksek kısımlar olacak, alçak kısımlar olacak değil mi? Dolayısıyla cennetin en üst seviyesini hesaplayarak oranın adını söz konusu ederek, oranın irtifaına söz konusu ederek içlerinden, altlarından cennet nehirler akın cennetler diyor Allah Azze ve Celle. Karidine <gülüyor> fiha o cennetlerde ölümsüz kalacak şekilde Allahü Teala onları oraya koyacak bu mükafatla onları mükafatlandırdı. O andan itibaren cennetlik olduklarını Kur'an haber verdi. Ve zalike cezaul muhsinin işte bu kimindir? Muhsin olanların cezasıdır. Türkçe ne kadar yanlış anladığımızı biliyorsunuz. Ceza. Evet. İşte bu muhsinlerin mükafatı Amellerinin karşılığıdır. Adaletli olarak verilen karşılığa ne denir? Ceza denir. Onu ceza yargıcı diye. Acaba bunlar adaletli hüküm verir adam adı ceza yargıcıdır. Adalet Bakanlığı adaletle miütme diyor ki Ad adalet olmuş. <gülüyor> Zulme bakınız ya. Küfrün adını küfrün adını İslam koysan da küfürdür. Şirkin adını takva koysan da şirk'tir. Kafirin adına Müslüman desen de kafirdir. İsimler içeriği değiştirmez. Olay bu. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاَيَتْنَا اُولَاكَ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Ayetlerimizi inkâr edip, ona küfredip ve yalan addeden, yalan sayan, yani ayetlerimizi yalan çıkarmaya çalışanlar var ya, işte onlar cehennemin ashabı diyor ki, sayın prof. Deminki adamcağız Bak diyor, cennet diyor. Demiş ki Allahu Teala, onlar cennet, cehenneme arkadaşıdır diyor. Arkadaş arkadaşa diyor, kıyamet etmez, kalleşik etmeyeceğine gidiyor. giriyor. Adamlar cennetin, cehennemin arkadaşı olunca cennet niye onlara kalleşik yapsın, zulm diyor. Ifadeye bak. Emin olun, bak istisna değil bu, gerçek. Cennetin arkadaşları diyor. Cehennem arkadaşları diyor. Ay, madem onlar <gülüyor> ya arkadaş madem diyor Allah arkadaş demiştir diyor. Sen nasıl dersin ki cehennem azap? Evet, demek ki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne demiş <Birazcık> ne demiş <gülüyor> cehennemin arkadaşları dediği için diyor onlar orada arkadaş olacaklardır cehennemle yani arkadaş arkadaşa iyi davranır mantığa bakın prof'ün mantığına yahudi ve siyonizm mantığı evet bu insanın bu yanını bu halk bilse var ya bilmiyor işte okuyanlar da örtüyorlar. O adamın binlerce insan kitabını okuyor. Niye itiraz etmiyor bu halk? Selma Rüştü'yü öldürmeye kalkıyor bu toplum. Niye? Çünkü hey var da onun için kafada. Niye? Hümeyni fetva verdi diye. Hümeyni'nin fetvası tamamen takiyedir. Başka bir sürü kafir vardı. Onlar niye fetva vermediler? Tamamen siyasi. Allah'ın en Kasım Kasımdo'yu öldürebilen İran istihbaratı niye Selman Rüştü'yi öldüremiyor? Yedi tane Kürt lideri İsviçre'de takır takır sokağın ortasında vurup öldürdüler. Sosyalist, mosyalist, müslüman değil. Neyse. Onları öldürebiliyorsun da niye Selman'ı öldürmüyorsunuz? Bunları kullanmaları çiftliyim hocam. Hayır, olay siyâsidir. Yani, şeyi korumadır. Nedir o? Formunu koruma olayıdır. Tamam mı? o kadar olay politikti. Çünkü İran'da Hazreti Ayşe iftira ediliyor. Onun için ölüm fermanı çıkarsaydı ya. Bizim gitmiş, bura gitti. Elden gitti burası. Yıllarca 10 15 yıldır kullanıldı. Bu zeka işgal edildi, ihfal edildi. Bu akıl ve vicdanımız tahrip edildi. Onun için ne sünneti anlıyoruz, ne Kur'an'ı, ne peygambere itaatın ne olduğu. 15 yılda tahrip oldu. 15 yılda Allah Resulü'ye düşmanlık başladı Türkiye'de. Onun sünnetine ve ashabına harbi ilan edildi. Ashabına küfredilmeye başlandı. Daha önce yoktu. Onları çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Daha önce yoktu burada böyle bir şey. Daha önce daha önce Kur'an'a vardı hocam. Hayır, Kur'an'a var da Bu da eklendi. İnkar ettiğimiz bir şey yok ki. Niye inkar edelim? Allah onu inkar ettiğimiz yok. Ama bunlar yeni başladı. Evet, isterseniz bugünkü dersimizi bununla kapatalım. Ee, gelecek dersimize inşallah Teala 87. ayet-i kerimeden başlayalım. İnşallah Teala... Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah'a üretir.